Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Salatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala el-i sahbihi ecmayim. Efendim bugün 20. mektubun ikinci makamının beşinci kelimesi lehul hamd kelimesi üzerinde duracağız lehul Fatiha'nın da başlangıcındaki elhamdülillah kelimesinin farklı bir ifade tarzı elhamdülillah namazın çekirdekleri hükmünde Dolayısıyla ibadetin çekirdekleri hükmünde. Dolayısıyla ailemizdeki en önemli e, temel direklerden birinin olması gerektiği açıkça anlaşılıyor. Üstad bu beşinci kelimede lehul hamd'i hem ne anlamı ifade ettiğini bize anlatıyor. Diğer taraftan kainattan lehul hamd'i nasıl okunacağının dersini bizlere veriyor. Evet lehul hamd yani bütün mevcudatta... Sebebi medih ve sena olan kemalat O'nundur. Öyleyse han dahi O'na aittir. Bütün mevcudatta sebebi medih ve sena olan kemalat O'nundur. Bütün varlıklardaki övgüye medar, sevgüye medar, alkışa medar, ne varsa hepsi Allah'a aittir. Öyleyse han dahi O'na aittir. O zaman övgünün ifadesi olan, şükrün, minnetin ifadesi olan hamd de bütünüyle Allah'a mahsustur. Ezelden ebede kadar. Her kimden her kime karşı gelen ve gelecek metüsena e ona aittir. Evet. En kısa e, tercümesi bu oluyor. Ezelden ebede kadar. Her kimden her kime karşı gelen ve gelecek. Met Hüsen'e ona aittir. Yani kim kime överse ölsün, Hangi makamdan, hangi zamanda. Aslında övgüler dikkatle bakıldığında Allah'a gidiyorsun. Öven bilmese de övlen bilmese de bütün övgüler. Bütün şükran ve minnet Allah'a gidiyoruz. Niye böyle? Çünkü sebebi medih olan nimet ve ihsan. Ve kemal ve cemal ve medar hamd olan her şey ona aittir. Evet Niçin bütün şükran ve minnet onadır? Bütün övgü onadır? Sebebi bu. Sebebi medih olan nimet. Yani medih için sebep ne? Şükran minnet için sebep ne? Ne varsa. Mesela nimet ve ihsan. Yani bize karşı gelen nimetler. Tamamı aslında Allah'tan geliyor. Kemal Mükemmelliği için överiz birilerine. Bütün mükemmellik, varlıkların bütün mükemmelliği Yaradan'dan geliyor. Eserdeki bütün mükemmellik ustadan geliyor. Ve Cemal, yine güzelliği için överiz bazı şeyleri. Kainatta güzellik namlunda ne varsa hepsi ilahi güzelliğin birer yansımasından ibarettir. Dolayısıyla kimi översek överim güzelliği için Allah'a övmüş oluyoruz. Ve medar hamd olan her şey ona aittir. Bu şekilde övgüye şükre layık ne varsa her şey onundur ona aittir. Evet ayet ı Kur'an'ın bütün mevcudattan daimi bir surette dergah ilahiye giden bir ubudiyettir, bir tesbihdir, bir secdedir, bir duadır, bir hamd senadır ki daimi o dergaha gidiyor. Evet. Varlıklardan sürekli Cenab-ı Hakk'a bir tesbih ve hamd yükseliyor habire. Şu hakikat-ı tevhidi ispat eden bir bürhan azama şöyle işaret ederiz ki. yani Buraya kadar söylenen şeyler ayeti kerimenin e, ya da aşağıdaki mübarek cümlenin ifade ve izahı oluyordu. Lahul Hamd kelimesinin izahı oluyordu. Şimdi de bunun ispatı veya kainatta nasıl okunacağı konusunda Üstad bizi bir kainat çapında bir seyahate davet ediyor. Şu kainata baktığımız vakit bahistan şeklinde. Sakfı ulvi yıldızlarla yıldızlanmış. Zemini sinet zinetli mevcudatla şenlenmiş surette görünür. Evet. Muhteşem bir bağ, bahçe şeklinde bakılırsa yeryüzüne tavanı yıldızlarla yıldızlanmış. Zemini zinetli mevcudatla şenlenmiş surette görünüyor. Her biri birbirinden muhteşem güzelliklere sahip nice nice Varlıklar var yeryüzünü süsleyen. Kainat böyle bir şey. İşte şu Bağistan'daki muntazam nurani ecra ulviye ve hikmetli ve zinetli mevcudat-ı sufliye. Umumen her biri lisanı mahsusuyla derler ki biz bir kader-i zülcelal'in kudretiyiz. Ve bir halik hakim ve bir sani kaderin vahdetine şehadet ederiz. İşte bu Bağistan'a baktığımız zaman, kainat Bağistan'ına semada muntazam, çok ince ayarlı müthiş manevralar yapılıyor. Çok nurani cisimler var yüksek. İşte astronominin verdiği teleskopla baktığımız zaman kainatın ne kadar muhteşem, ne kadar dehşetli, ne kadar ince ayarlı e, icraata sahne olduğunu görüyoruz. Bu onun arkasında bu işleri çekip çeviren ilahi kudretin büyüklüğünü bize ders veriyoruz. Diğer taraftan gözümüzü yeryüzüne indirdiğimizde işte birbirinden güzel, birbirinden hayret uyandırıcı incelikte sanatlarla karşılaşıyoruz. Mikroskoplar da derinleştikçe bu ihtişamın kaybolmadığı, bu intizamın kaybolmadığı bilakis daha derin, daha hayret uyandırıcı bir şekilde girdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu gezimizden ne çıkıyor ortaya? Evet lisan-ı mahsusuyla şunu dedikleri ortaya çıkıyor. Yani baktığımızda biz hallerinden şunu okuyoruz. Biz bir Kadir Zülcelal'in mucizat-ı kudretiyiz. Gerek semadaki gerek yerdeki her bir varlık bunu söylüyor. Kudreti sonsuz birisinin kudret mucizesiyiz. Yani taklidi mümkün olmayan birer mucize doğrudan doğruya ilahi kudrete has ve mahsus bir icraat bir halıkı hakim ve bir sani kaderin vahdetine şehadet ederiz diğer tarafın öyle bir birlik ve bütünlük içerisinde ceryan ediyor ki bu bunları çekip çeviren ve belli bir amaç istikametinde yönlendiren yaratıcının kudretini hikmetini rahmetini beraberce ifade ediyorlar ve şu bahistan alem içindeki küre yarza bakıyoruz. Görüyoruz ki. Yani biz kainatın her tarafını teftiş etme yeteneğinden uzaksız. Ama hiç değilse yer küreye dikkatle baktığımızda görüyoruz ki bir bahçe şeklinde rengi reng yüzbinler süslü çiçekli nebatat tayfeleri onda serilmiş. Evet. Yani milyonlarla ifade edilen çiçek türleri, bitki türleri var. Her biri birbirinden ihtişamlı, sanatlı. Ve çeşit çeşit yüzbinler, enva hayvanat onda serpilmiştir. Yine de milyonlarca tür hayvanat var. Bunlar da yeryüzünde serilmiş, serpilmiş. İşte şu zemin bahçesinde bütün o süslü nebatat ve zinetli hayvanat muntazam suretleriyle ve mevzun şekilleriyle ilan ediyorlar ki biz bir tek saniye hakemin sanatından birer mucizesi, birer harikasıyız ve vahdaniyetin birer dellalı, birer şahidiyiz. Evet, yeryüzünde sadece nebatattan bir tekini çekip baktığımızda, basit bir çiçeği çekip baktığımızda, onun arkasındaki muhteşem dizaynı görüyoruz, muhteşem projeyi görüyoruz, o projenin nasıl gerçekleştirildiğini görüyoruz ve gerçekleştirilmekte olduğu nasıl işletildiğini görüyoruz ilahi ruhubiyeti temaşa ediyoruz. Bir çiçek tek çiçekte. O çiçeğin bütün efradi gözümüzün önüne geldiğinde o incecik sesler bir koro teşkil ediyor. Sonra diğer çiçekleri, diğer nebatatı da beraber düşündüğümüzde hepsi muhteşem bir lisanla aynı hakikata haykırıyorlar. Le, elhamdülillah. hamd hakikaten aslında. Çünkü taklidi mümkün olmayan bir sanat bir çiçek. Evet. Çünkü hayata massar. Hayat taklidi yapılamayan insanlığın var olduğundan beri gözlerinin önünde olmasını aran bir türlü anlaşılamayan bir hakikat. Her an gözlerimizin önünde ceryan ediyor, ama hala bize her yönüyle karanlık. Evet. Diğer taraftan da hayvanlar. En basit hayvan. Mesela sivrisineklerimizin tersiyle 3-5 tanesini devirdiğimiz o kadar kıymet vermediğimiz sinekler. Aslında mevcut teknolojinin tamamını kanadıyla sadece kanadıyla bir kenara atabilir. Böyle bir sanat daha yok yani. Beşerin elinde. Yani gururdan insanların başı bulutlara erişmiş ama bir sivrisineğin taklidi mümkün değil. Yani bir uçak olarak düşünün tavana ters konabilen bir uçak. Düz doğru yerden yükselibilen bir uçak. Sessiz. Ayrıca kendi emsalini üretebilen bir uçak. Yani Allah bıraksa bir senede iki sinek yeryüzünü dolduracak kadar kendi emsalini üretebiliyor. Evet. Böyle bir teknoloji yok. Dolayısıyla en basit bir ot, en basit bir hayvan bize kendisinin ve bütün emsalinin doğrudan doğru ilahi kudrete mahsus olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla kendilerinde akılları Hayrette bırakan, gözleri kamaştıran bu sanatların ancak kainatın sultanının kudreti sonsuz, rahmeti sonsuz yaratıcının eseri olabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla burada bir cemal, kemal, ihsan tezahür ediyorsa bunun doğrudan doğruya bütünüyle kainatın sultanına ait olduğunu ifade etmiş oluyor. Evet. Hem o bahçedeki ağaçların başlarına bakar görürüz ki. Gayet derecede alimane, hakimane, kerimane, latifane, cemilane yapılmış muhtelif suretlerde meyveleri, çiçekleri görüyoruz. bir tek ağaca baktığımızda da bunu görüyoruz. Bakınız bir ilim mahsulü. Her şey düşünülmüş. Çevresel faktörler onlarla uyum düşünülmüş. Evet. Bir sonraki nesle, neslin nasıl devam ettirileceği düşünülmüş. Hakimane, yani hikmetler gözetilerek bir icraat yapılıyor. Kerimane. Sonra öylesine bizim ve diğer mahlukatın ihtiyaçları gözetilerek yaratılıyor ki bedenimizin ihtiyaçlarını bir yana bırakalım. Sadece gözümüze, burnumuza, damağımıza hitap eden lezzetler ve keyifler adına gerçekten büyük bir kerem mahsulü bunlar. Evet. Latifane, cemilane yapılmış. Tam bir lütuf mahsulü ve Cenab-ı Hak'ın güzelliğine yaraşır bir keyfiyetle bizlere takdim edilmiş. İşte bütün ağaçlar muhtelif dillerle aynı şeyleri bize ilan ediyorlar. İşte şunlar bilumum bir lisan ile ilan ederler ki biz bir Rahman'ı Zülcemal'in ve bir Zül Zülkemal'in mucize mucize numa hediyeleriyiz. Hayret numa ihsanlarıyız. Her bir meyveye insan bu nazarla bakabilir. Yani muhatap olduğumuz bir elma doğrudan doğruya destek kudretin, kudretin yadıkarıdır ve hazine-i rahmetin hediyesidir diye bakabilir insan. O zaman bir elmanın kıymetine kadar yükseliyor. Çünkü padişahın sana verdiği bir elmada bir elma lezzeti var ama ondan öte bir ihsan-ı şahane lezzeti var. Sultanın iltifatı teveccühü var. Dolayısıyla insan böyle bir e, elma yemekten ziyade Ondaki o manayı düşünüp belki çürüyünceye kadar bir yerde muhafaza eder. İşte insan da kainattaki her bir şiçeğe efendim her bir meyveye bu nazarla bakabilir. Kudreti sonsuz, rahmeti sonsuz, keremi sonsuz bir Rabbin bize ikramı, ihsanı, hediyesi nazarıyla bakabilir. O zaman her şeyin kıymeti birden milyona çıkar. İşte bu Baştan kainattaki ecram ve mevcudat ve küreyaz bahçesindeki nebatat ve hayvanat ve eşçar ve nebatatın başlarındaki ezhar ve semerat nihayet derecede yüksek bir sada ile şehadet eder, ilan eder derler ki: Bizim Halikimiz ve Musavvirimiz, bizi yaratan ve böyle şekillendiren ve bizi hediye veren Kadirü'l-Cemal, Hakimi bi misal, Kerimi pürneval her şeye kadirdir. Yani bir şey böyle yaratan bütün çiçekleri yaratmıştır. Bir şey öyle yaratan mesela bahar faslını da yaratmıştır. Baharı yaratan güneş sistemini de o yaratmıştır. Yani güneş sistemini yaratan kainatı yaratanlığından başkası olamaz. Dolayısıyla biz bir çiçekten ya da bir meyveden hareketle bunları söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla böyle baktığımızda bir çiçeği bize veren, bir elmayı bize takdim eden ancak kainatın sultanıdır diyebiliyoruz. kainatta onun kudretinin, ilminin, iradesinin ihtişamını seyredebiliriz. Evet. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Burası çok önemli. Yani bir elmayı yaratabilene hiçbir şey ağır gelmez. Hiçbir şey dairi kudretinden hariç olamaz. Yani yapamayacağı bir şey yoktur kuvretine nispeten zerreler yıldızlar birdir. Külli cüzi kadar kolaydır. Yani bütün mesela bir sinek nevini yaratmakla bir sinek yaratmak arasında fark yoktur. Cüz kül kadar kıymetlidir. Bütünü yaratmakla parça yaratmak arasında fark yoktur. Yani küçülmekle bir şey ya bir şeyin küçücük bir parçası sanat açısından basit değildir. İnsan var olalı beri Değişik fenlerin gözlüğüyle, teleskobuyla, mikroskobuyla kainatı inceliyoruz. Hala ulaşabildiğimiz nokta o kadar azıcık ki, öşrümi işareti diyoruz zaten bir yerde, birine bile ulaşamamışız daha kainatın ne olduğu hususunda. O kadar muhteşem bir ilim, ilmin kalemiyle, pergeliyle bu işler hesaplanıyor, icra ediliyor. Ne kadar küçük olursa olsun ve ne kadar derine inilirse inilsin, ihtişamından hiçbir şey kaybetmeyen bir sanatla karşı karşıyayız aynatta. Evet, en büyük, en küçük kadar kudretine nispeten rahattır. Küçük, büyük kadar sanatlıdır. Yani işte seviyorsan küçüktür ama bir filden sanatça daha geri değildir. Dolayısıyla küçülmekle kıymeti düşmüyor, sanat azalmıyor. Belki sanatça küçük, büyükten daha büyüktür. ''Bütün mazideki acayip kudreti olan vukuat şehadet eder ki.'' yani Geriye dönüp baktığımızda geçmişte Cenab-ı Hakk ne icraatlar yapmıştı. Bu baharı düşünüp arkasına bin tane daha bahar ilave edelim. Bin tane daha bahar ilave edelim. Her bir bahardaki icraatını temaşa edelim Cenab-ı Hakk'ın. Neyi gösteriyor? Yani bu baharı yaratan ikinci baharı da çok rahat yaratır. Bininci baharı da çok rahat yaratır. Yaptıkları yapacaklarının göstergesi oluyoruz. Bütün mazideki acayip kudreti olan vukuat, olmuş bitmiş bu olaylar şehadet eder ki, o kadir-i mutlak, bütün istikbaldeki acayip imkanata muktedirdir. Yani yeni baharları yarat yaratmak ondan uzak değildir. Bu kainatı harap ettikten sonra yeni bir kainat inşa etmek, onun kudretine uzak değildir. İnsanı öldürdükten sonra yeniden yaratmak, onun kudretinden uzak değildir. Evet. Dünü getiren, yarını getirdiği gibi, maziyi icat eden, o Zat-ı Kadir istikbali dahi icat eder. Dünyayı yapan o sani hakim ahireti de yapar. Evet. Mabudu bil hak yalnız o Kadirü'z-Zülcelal olduğu gibi Mahmudu bil itlak yine yalnız olur. Mah mabudu bil hak yani ibadete layık bir odur. La ilâhe illallah deyince genellikle bunu kastederiz. Yani hakkıyla ibadete layık ancak Allah'tır. Dolayısıyla ondan başkasını ibadet edilmez. Edilse affedilmez. Şirk olduğu için. Evet. Dolayısıyla ibadet ona mahsus olduğu gibi Mahmudu Bilitlak yine yalnız odur. Mutlak manada hamda layık da ancak odur. Mahmud hamde layık hamd edilen anlamına geliyor. Övülen anlamına geliyor. Evet. Mahmudu Bilitlak yine yalnız odur. Yani yalnız ona ibadet edildiği gibi aslında yalnız da ona hamd edilir. İbadet ona mahsus olduğu gibi hamdü sena dahi ona hastır. Evet. Dolayısıyla hamde şükranı minnete layık olan doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'tır. Diğerlere zahiri ya da mecazi anlamda yani şükre minnete muhatap olabiliyoruz. olabiliyor. Had zatında her şey doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'tan geliyor. O halde her şükür doğrudan doğruya ona gitmelidir. Ve zaten gider. Hiç mümkün müdür ki semavat ve arzı halk eden bir saniye hakim semavat ve arzın en mühim neticesi ve kainatın en mükemmel meyvesi olan insanları başıboş bıraksın. Esbab ve tesadüfe havale etsin hikmeti bahirisini abesiyete kalbetsin haşa. Evet. Cenab-ı Hak kainatı yaratırken belli bir maksadı var. Bu maksat için kainatı dizayn etmiş, belli bir noktaya getirmiştir. Baktığımızda cansızlardan öteşkülü bir kainat. Ardından canlılar, canlılar içerisinde e, hayvanlar, hayvanlar içerisinde şuur sahibi insanlar geliyor. Dolayısıyla kainatın asıl maksat herhalde bu şuur sahibi insanlar. Kainatın en mühim meyvesi. Yani bir açıdan bakıldığında, işte bir başka yerde ifade ettiği gibi, mesela bir ağaç dikilirken maksat nedir? Filan meyveyi elde etmektir. Onun için dikilir. Ağaca ağaca ehemmiyet verip meyvesine ehemmiyet vermemek olmaz. Ya işte bir fabrika kurulurken ürün dikkate alınarak fabrika dizayn edilir. Mesela şeker ise şeker önce akıldadır. Her şey ona göre onu netice vermek üzere düzenlenir. Evet kainat da insanı netice vermek üzere düzenlenmiştir. Kainatın mahsulü insandır denebilir. Dolayısıyla kainat değerindedir insan. Dolayısıyla kainata verilen değer insan içindir. Dolayısıyla kainatı bu kadar itinayla bakan, böyle muhteşem bir şekilde yöneten, işleten Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti insanı, insanın başıboş bırakılmasıyla kabili telif olamaz. Evet. Dolayısıyla insanı başıboş bırakamaz. Hiçbir şeyi başıboş bırakmamış. Belli bir planın mahsulü olarak her şeyi ceryan ediyor kainatta. Evet. Dolayısıyla insanın sebeplere rastgele e, akışa bırakılması mümkün değildir. Bu ne demek? Yani Cenab-ı Hak insanı göndermiş. Insan hal ve hari, i̇nsana irade vermiş. Serbest davranma iradesi vermiş. Fakat bu iradesini de başıboş bırakmamıştır. Cenab-ı Hak arıya, karıncaya, göçmen kuşlarına bile bile rehber tayin etmiş. İnsanları rehbersiz bırakacak değildir. Dolayısıyla insanların mutlaka bu şükür ve minnetlerinin kendisine dönmesi için onlara rehber tayin edecektir. Dolayısıyla peygamberliğin tahkuku ortaya çıkıyor. Hiç mümkün müdür ki hakim, alim bir zat bir ağacı gayet ehemmiyetle tedbir ve tasvir edip ve gayet derecede hikmetle idare ve terbiye ettiği halde o ağacın gayesi faydası olan meyvelerine bakmayıp ehemmiyet vermesin. Hırsız ellere, boş yerlere dağılsın, zayi olsun. Elbette bakmamak, ehemmiyet vermemek olamaz. Çünkü ağaca ehemmiyet vermek meyveleri içindir. İşte şu kainatın zi şuuru ve en mükemmel meyvesi ve neticesi ve gayesi insandır. Şu kainatın zi şuuru, şuur bilim sahibi olduğu için kainatta insan nihai nokta şu kainatın zil şuuru ve en mükemmel meyvesi ve neticesi ve gayesi insandır şu kainatın sani hakimi mümkün müdür ki şu zil şuur meyvelerin meyveleri olan hant ve ibadeti şükür ve muhabbeti başkalara verip hikmeti bahiresini bairesini içe indirsin veyahut kudreti mutlakasını acze kalbetsin veyahut ilm-i muhitini cehle çevirsin yüz bin defa haşa buradan anlaşılan bir noktada şu İnsandan ne beklenir? Yani kainattan insan bekleniyor. Onun için kurulmuş. Peki insandan ne bekleniyor? İnsandan beklenen şey de kısaca hamd kelimesiyle özetlenebilir burada. Yani yeryüzü bir sanat kalorisi ve muhteşem bir ziyafetgah hükmünde insan da bu sanat kalorisine istifade edecek donanımlara sahip. Yani kainattaki muhteşem sanatı anlayacak bir idrake. Anlayıp bu sanatın sahibine karşı hayran ve hayretle mukavele edebilecek bir kalbe sahip insan. Dolayısıyla insandan beklenen de budur. Bu hayret ve hayranlığını, muhabbetini ifade etmesi gerekiyor insanın. Bunu da hant kelimesiyle özetlenebiliyor. Ve işte önüne dizilmiş olan onca nimetteki rahmeti hissedip tadacak, tanıyacak insanda yine donanım var. Bu donanım da doğrudan doğruya kainatın sultanına yönelmek durumunda. İnsan ona karşı minnet ve şükran duymak durumunda. Bunu duymuyorsa eğer kendisine kadar olan bütün silsileyi boşa çıkarmış oluyor. Evet. Fabrika çalışmış ama sonuç vermemiş gibi oluyor. Dolayısıyla bu Cenab-ı Hakk'ın hikmetiyle bağdaşmayacak bir durumdur. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bir şekilde insanların akıllarını, fikirlerini, kalplerini, hissiyatlarını bütünüyle kendisine çevirmesini istiyor. Bu kaçınılmaz bir durumdur. Hiç mümkün müdür ki şu kainat sarayının binasındaki makasıdır Rabbaniye'nin medarı olan Zişur ve Zişur'un serfirazı olan nev insanın mazhar olduğu nimetlere mukabil ishar ettikleri şükür ve ibadeti o saray kainatın saninden başkasına gitsin. Ve saniyü Zülcelal o gayetül gaye olan şükür ve ibadeti başkalara gitmesine müsaade etsin. Yani kainat muhteşem bir ise insan muhteşem bir seyirci. Muhteşem bir ziyafetse insan bu ziyafetteki her şeyi tanıp tan tadıp, tanıyacak kıymetini anlayacak. Buna karşı şükür ve minnetini ifade edebilecek donanıma sahip. Dolayısıyla insandan beklenen bu saray kainatın saniyine karşı hamd ve şükür ve minnetini bilerek ona takdim etmesidir. Gayetül gaye budur yani. Kainattan gaye insan, insandan gaye de bu minnet ve şükürdür. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bu minnet ve şükür meyvesi, nihai meyveyi başkalarının ellerine vermiyor. Hem hiç mümkün müdür ki hatsiz enva nimetiyle kendini ziyiş şuurlara sevdirsin ve hadsiz mucizatı sanatıyla kendini onlara tanıttırsın. Sonra onların şükür ve ibadetlerini, hamd ve muhabbetlerini, marifet ve minnettarlıklarını esbaba ve tabiata terk edip ehemmiyet vermesin. Yani Muhteşem bir sanat kadarı saçılmışsa bir maksadı var. Kendi cemal ve kemalinin bütün ürünlerini sergiliyor. Başkalarının gözüyle kendi eserlerine bakıyor. Evet. Ama böyle bir sanat galerisinde insanlar bu manadan uzaklaşırlarsa oradaki o muhteşem sanat eserlerine ya bakmayıp ya da bakıp başka sebeplere isnat ederlerse, şükür ve minnetlerini başkalarına tahsis ederlerse bu affedilir bir durum değil. Çünkü kainatın kuruluş gayesine zıttır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak insanların hant ve muhabbetlerini kendi bırakmayacak ve gönderdiği kitap ve peygamberlerle kendisine dönmesine zemin hazırlayacaktır. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın hikmeti mutlakası inkar edilmiş olur. Bu muhteşem icraatı kainatta anlamsız olmuş olur. Son paragraf. Lehul Hamd kelimesinin hem konuyu özetleyen bir paragraf burası. Hem de bir misal üzerinde konu bütünlüğünü yeniden sağlamaya matif bir paragraf. Hiç mümkün müdür ki bir baharı halk edemeyen ve bütün meyveleri icat edemeyen ve yeryüzünde sikkeleri bir olan bütün elmaları inşa edemeyen, onların bir misali musaggarı olan bir elmayı halk edip, ve o elmayı nimet olarak birisine yedirsin, şükrünü kazansın. Mahmud'u bir Bilidlaka hamd noktasında iştirak etsin. Haşa. Çünkü bir elmayı halk eden kim ise, bütün dünyaya gelen elmaları icat eden, yine o olabilir. Çünkü, Sikke birdir. Hem elmaları icat eden kim ise, bütün dünyada medarı rızık olan hububat ve semaratı halk eden yine odur. Demek, en küçük cüz'i bir zihayata ve cüz'i bir nimeti veren doğrudan doğruya kainatın halıkıdır. Demek, en küçük cüz'i bir zihayata en cüz'i bir nimeti veren doğrudan doğruya kainatın halıkıdır. Verzakı Zülcelal'dir. Öyleyse şükür ve hamd doğrudan doğruya ona aittir. Bu paragrafı baştan alırsak bir baharı halk edemeyen ve bütün meyveleri icat edemeyen ve yerizonda ki sikkeleri bir olan bütün elmaları inşa edemeyen. Evet. Elma icat edebilmek için baharı icat edebilecek bir kudrete ihtiyaç var. Çünkü yer kürenin güneşle münasebeti Işığın geliş efendim, açısı sema tabakasından yedi katlı sema tabakasından atmosfer tabakasından süzülerek tam bitkilere layık bir mevkide gelişi yani bir bahar dediği zaman bütün bunları beraber düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla bir baharı kalk edemeyen bütün meyveleri icat edemeyen ve yeryüzündeki sikkeleri bir olan bütün elmaları inşa edemeyen. Onların bir misal musakkara olan bir elmayı halk edip o elmayı nimet olarak birisine yedirsin, şükür kazansın. Mahmudu bi'l-itlaka hamd noktasında iştirak etsin. Haşa. Yani bir elmayı nazar aldığınız zaman bir elmayı gerçekten bunu sana ben veriyorum. Dolayısıyla bunun için bana minnet ve şükran etme, şükran duygularıyla karşılık vermen lazım diyen bir insan haddi zatında halt ediyordur. Çünkü o elma Bahar tezgahına muhtaçtır. Bahar tezgahını işletemeyen, kuramayan ve işletemeyen o elmaya sahip çıkamaz. Dolayısıyla elma için minnet ve şükran için bastıramaz. Bir elmaya sahip çıkmak işte bahara, bahara sahip çıkmak aynı zamanda bütün meyvelere de sahip çıkmak anlamına geliyor. Çünkü sikke bir. Bir elmayla bir armut aynı sikkeyi taşıyor. Aynı e, patenti taşıyor. Birbirine aynen benziyor. Sonradan küçücük bir misali olan bir elmayı halk edip o elmayı nimet olarak birisine yedirsin. Şükrünü kazansın. Mahmudu biletlaka hamd noktasını iştirak etsin. Yani Allah'a şükür diyorsunuz bana da şükür desin. desin. Haşa. Çünkü bir elmayı halk eden kim ise bütün dünyaya gelen elmaları icat eden yine o olabilir. Evet. Bir elmaya sahip çıkmak bütün elmalara sahip çıkmaktır. Çünkü sikke birdir. Hem elmaları icat eden kim ise bütün dünyada medara rızık olan hububat ve semaratı halkadan yine odur. Yani aynı sistemle yaratıldığı için yeryüzünde diğer hububat da meyveler de aynı sistemle yaratılıyor. Dolayısıyla herhangi birisine sahip çıktığında tamamına sahip çıkması gerekiyor. Demek en küçük cüz'i bir hayata en cüz'i bir nimeti veren bir, bir solucanı doyuran diyelim doğrudan doğruya kainatın halikadır ve -ı zülcelaldir. ı Öyleyse şükür ve hâmd doğrudan doğruya ona aittir. Dolayısıyla insan övecekse onu övecek, minnet ve şükran duyacaksa ona duyacak. Duymasa bile bu insanın farkında olmadan onun o hal ve hareketini ve mesela kendisine e, muhatap olduğu nimet, efendim sanat, cemal ve kemal ile karşı gösterdiği şükür ve minnet şuur sahibi varlıklar tarafından Allah'a gittiğini bilecek. Mesela size yemek ikram eden birisinin kim olduğunu bilmek, bir başkasına yemeği övdüğünüz, bunun için teşekkür ettiğiniz zaman duruma muttali olanlar, şükrün, minnetin, hayranlığın kime gittiğini aslında biliyorlar. Kime gitmesi gerektiğini biliyorlar. Dolayısıyla onun bilmemesi ya da yanılması bir şey ifade etmiyor ehli dikkat nazarında. Öyleyse şükür ve hamd doğrudan doğruya ona aittir. Öyle sakikatı kainat daima hak lisan ile der hamd min kulli ehadim minel ezeli ile el ebed. Evet. Üstad yukarıda bunun mealini vermişti. Her kimden her kime karşı gelen ve gelecek metüsana sana ona aittir. Evet. Elhamdülillah kelimesi bu manayı ifade ediyor. Üstad da bize bütün kainatta bir teftiş yaparak aynı mananın kainat. Kainat diliyle, kainatın hakikati diliyle ifade edildiğini bize ders vermiş oluyor. Cenab-ı Hak hamd, şükran ve minnetimizi kendisine tahsis eden kullarından eylesin. Biz her türlü şirk, şirkten muhafaza eylesin. Subhaneke la ilme lana illa meallemtene inneke entel alimun hakim vahirud davana elhamdül Rabbil alemin